Evet tekrar beraberiz Gizli Parkı programında. Merhabalar. Binnaz Toprak'a da çok teşekkür ederiz destekçimiz. destekçimiz. Sesim çıkarsa konuşmaya da devam edeceğim. Arınç'tan ilginç açıklamalar var. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç böyle genel bir şey... Dalgalı bir seyir izliyor, görebildiğimiz kadarıyla. Bazen küsüyor, az konuşuyor, bazen çok konuşuyor. Bazen, Şimdi o çok konuşma dönemlerinden birine girmiş vaziyette. Her şeyi aydınlatıyor. Evet, biraz geçmiş olsa da Gezi Park olayları hakkında konuşmuş kendisi. Gezi olayları sırasında çok hazırsızlık, hazırsız e, bir biçimde ilgilendirmiş. Diyememiş onu. Yakalanma kelimesini de kullanmak istememiş olsa gerek. işte siyasetçilerin bazı zorlukları da oluyor konuşurken kamuoyu önünde. Gezi çok olayları hazır... <gülüyor> evet ne demiş? Gezi olayları sırasında çok hazırlıksız bir biçimdeydik demiş. Bu soru mu bu? Bu değil değil mi? Bu cümle de değil zaten tuhaf bir şey. Hoş olmuş ama böyle insanın aklına farklı manzaralar geliyor. Günah çıkarma seremonisi olarak da görebilmek mümkün devamındaki cümleyi ki, ki Çok demiş, hazırlıksız bir biçimdeydik böyle mesela. Çok benim. hazırsızlık bir biçimdeydik. Çok bir Mayıs Mayıs ayından bahsediyoruz. Etrafta böyle gaz atan polisler var. Bir Mayıs'tan kalan gazları kullanıyorlar. Beşiktaş maçının sırasında son maçı sırasında İnönü stadında taraftarları yine aynı şekilde gaz bombalı müdahale yapılmış. Çağlayan Adliyesi önü kaynıyor. Çeşitli eylemler yapılıyor, protesto gösterileri yapıyor. Eylem yasa getirilmiş Çağlayan Adliyesi önünde. Polisler hat safhada, tedirgin bir şekilde ve oldukça sıcak bir mayıs ayı yaşanıyor. Bu mayıs ayının sonunda da Gezi Parkı eylemleri gerçekleşiyor. Benim sadece geçtiğimiz sene Randevu'dan aklımıza kalan bu senin özetinde internet sitesinde de hala görebilmek mümkün. Oradan aklıma kalan 3 tane ana eylem vardı mayıs ayında Gezi Parkı'nın olduğu ay içerisinde. Birincisi 1 Mayıs Etrafta gaz bombalarından oluşan bir bulutun havaya yükseldiği bir Mayıs. Gerçekleşti geçtiğimiz Mayıs ayında 2013'ün. Beşiktaş taraftarlarının son maçı. Bir şekilde Biber Gazlı müdahale oldu Beşiktaş taraftarları Beşiktaş, yürümek istediği Beşiktaş, için. Dolmabahçe'nin önünden. son maç. Son maç. İnönü, Başbakanlığın çünkü. çalışma ofisi önünden yürümek istedikleri için böyle bir şey gerçekleşti. Gaz bombalı müdahale gerçekleşti. Ve Çağlayan Adliyesi'ndeki eylemleri getirilen e, yasaklama. Bunların hepsi Mayıs ayında gerçekleşti ve bu Mayıs ayının sonunda da gezi parkı eylemleri gerçekleşti. Bu arada ama hazırlıksızmış. Zaten çeşitli hükümet. parkın, gezi parkı üzerinde ağaçların işaretlenmesi, kırmızı X harfleri konarak işaretlerin üzerine konması ve ona karşı da işte taksim dayanışmasının mesela getirdiği çeşitli yaptığı eylemler vardı. Yani büyük kalabalıklar olmuyordu ama büyük bir e, e, kaygı belirten insanlar vardı aralarında ben denizinde evet. bulundu. Bunları da görmemişler çok hazırlıksız bir biçimdeymişler gerçekten <gülüyor> ya ama onun kastı şeyden değil bu tip eylemsellik içerisinde olmasından değil e, Türkiye'nin Mayıs ayında Türkiye'de her şeyin olumlu anlamda pik yaptığı en büyük yatırımların başladığı Artık faizlerin düştüğü enflasyonun yerlerde süründüğü Türk parasının kıymetlenip adeta aşağı kalktığı bir yerden yani bunu ekonomik alandan söylüyormuş bizim gibi toplumsal alandan bakmamış ekonomik alandan konuşuyormuş o yüzden hazırlıksızmış Ekonomiden sorumlu bakan da değil kendisi. Her şeyden sorumlu bir bakan anladığım kadarıyla. Ağırlığınız böyle olduğu zaman özgür her şeyden sorumlu olabilecek gibi hissedebiliyorsunuz kendini. Ve şunu söylemiş. Siyaseti bırakmamış mıydı o? Yok hayır bırakmamıştı. Öyle bir anda bırakamıyorsunuz siyaseti. Azaltarak bırakıyorsunuz yani. Ne bu? Uyuşturucu mu? Yani terapiler Dağımlılık var. Bilmiyor musunuz? Evet. Siyaseti bırakma terapisi. Siyaseti bir anda nasıl bırakabilirsiniz? Onun adında siyaseti bırakma şeyleri gibi. Belki onlara başvursa daha ilginç olabilir Bülent Arınç. Mayıs ayından sonra Türkiye'de yaşanan bazı olaylar Batı ülkelerindeki Türkiye imajını biraz zedelemiş olabilir diyordu. Haklı. Hı. Mesela hiçbir ülkeyi gördünüz mü siz? Diğer ülkeden bir turizm ajentası, kampanyası. Diyecek ki dünyanın en barışçıl gösterilerinin olduğu ülkeye bir tur kampanyası düzenliyoruz katılmak ister misiniz? İngiltere'de mesela bu gerçekleşmişti bir dinleyicimiz aktarmıştı bu durumu da. İngiltere'de Türkiye'deki Geze Parkı protestolarına göndermek için turizm ajantaları şirketleri böyle kampanyalar düzenlediyormuş. Gerçekten de oldukça imaj yaralayıcı bir durum söz konusu olmuş olabilir Türkiye için. Bu noktada. Ekonomik açıdan söylemiyorum tabii ki yine. Orada İngiliz e, turizm rubrileri de söz konusu olmuş olabilir. Böyle olayların büyüyeceğini toplumsal hale geleceğini hiç düşünmemiştik demiş. Benim e, yani understatement diye bir şey vardır. Tabir İngilizce'de kullanılan. Hüsnü tabirin tersi yani az göstermek olayı. Ucundan. Evet, böyle, a, a, ...tersine abartma diyelim... ...küçültme böyle... ...bu da yılın tersine abartması... ...sayılabilir yani... ...toplumsal hale geleceğini hiç düşünmemiştik... diyor. zaten dünyada bir tek... E, yani ...ender kalan... ...ülkelerden biriydi... Ee, ...insanların ayağa kalkıp hop oturup hop kalkma... ...yani... ...yalnız Orta Doğu ülkelerinden bahsetmiyorum... ...Mısır'dan vesaire... ...bütün Avrupa... ...İspanya... Bu kesintilere karşı ayakta olan Yunanistan, Amerika'da okupa hareketi filan. İşte Türkiye'de böyle sonradan haritası çıkarıldı ya 68 yerinde Türkiye'nin çevreyle ilgili direniş i̇şte, atlasında gösteriliyor. Harita var ama haritanın elini üzerindeki eli siz görmemişsiniz. Bülent Arınç görmüş. Çevre duyarlılığıyla başladığını zannettiğimiz olaylar... Sonra bütün illere adeta büyük bir el tarafından yönlendirilmek suretiyle sıçradı. O zaman savaş muhabirlerinin birkaç gün önce İstanbul'a gönderildiğini ve bazı ülkelere saatlerce canlı yayın yapıldığını ve bu canlı yayınlara ki Türkiye dahil de bu saatlerce canlı yapılan ülkelerin arasında olaylar Türkiye'de gerçekleşiyor. Onu da belirtmek lazım. Allah Allah. Evet. Norveç Televizyonu verdi bir canlı yayında. CNN verdi. Sabit kurdu. CNN International verdi. BBC Türkçe verdi ki BBC Türkçe'de zaten Türkiye'de yayınını gösteren bir medya organı demiş ve bu canlı yayınları özellikle bu olayların karmaya bu olayları bir karmaya kar, karmaşa olarak e, tarif eden insanların çalıştığını gördük. Sonrasında mesele Kazlıçeşme mitinginde 1 milyon insan Sayın Başbakan'a destek için toplanırken hızını alamayan CNN yani International'ın Gezi Parkı toplantısı diye görenleri verdiği ortaya çıkmış. Görendirdi törenleri senin gözün şaşmış. Şaşı bak şaşırdın sen. Yani biraz şey izin verin yani bu metin karşısında biraz şaşırmamı <gülüyor> kendileriyle görüştük sen de çok hazırlıksız bir biçimdeydin anlaşılan. ama yani evet bu haksız hazırlıksız değil yani bu cümleleri alın çıkarın mesela çevre duyarlılığıyla başladığını zannettiğimiz olayları çıkarın bakan ismini değiştirin o bakanın yanına koyun bunu söyledi diye ufak bir internetten arama yapın aynı cümleyi farklı bakanlardan duymuş olabilmeniz gayet muhtemel o kadar hazırlıksız değilim Haksızlık aslında ama bir heyecanımı verin işte. Bülent Arınç'tan yok, duyuyorum. Yok özgün ağırlığı var bu evet, açıklamanın. Evet. Hazırlıksız bir biçimdeydik. Demiş? Demiş. İşte bir dahaki sefere daha hazırlıklı olunur. Böyle bir olayla karşılaşırsa Türkiye. Adeta bir büyük el. Büyük el. Evet. ayak gibi. Büyük el. Hani koca ayakta var mı yok mu bilinmiyor ya büyük elde öyle var mı yok mu bilinmiyor bir mitik kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Her neyse fazla e, deşmeyelim artık Bülent Alparslan e konuşmasını. Karadamı, Yeti gibi bir şey. Yani. Evet. E, bir yandan da yargılanmalar devam ediyor. E, ama yargılanmadan devam etmeden önce bir başka bakanı geçelim isterseniz Sağlık Bakanı Müezzinoğlu... oğlu. Bakanlığının biber gazı kullanımı konusunda Dünya Sağlık Örgütünden ve Birleşmiş Milletlerden herhangi bir uyarı almadığını göğsünü gere-gere açıklamış. Hmm, bu da önemli bir açıklama. Yani çok hazırlıksız bir biçimde değilmiş. Öyle mi? Evet, evet. Bakan. Doktor da Bakan mı? Bakan çok hazırlıksız bir biçimde değil miymiş? Hmm. Dünya Sağlık Örgütü'nden veya Birleşmiş Milletler'den herhangi bir uyarı almadık demiş. Gezi olayına ilişkin bir soru önergesi var Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrı Ona cevap vermiş. Gönüllü revir denilen mekanlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ehil kimseler tarafından ve usulüne uygun olarak tedavilerinin sağlanıp sağlanmadığının ve vatandaşların can güvenliğinin tehlikeye atılıp atılmadığının tespitine yönelik olduğunu söylemiş. Üzerinde durdukları hususun. Yani doktorlarla ilgili de bir yasa getirildi ya. Evet. Torba yasa çerçevesinde geçiyor her şey galiba. Omnibus yasa. Ee, ve işte doktorlar artık Hipokrat kaç yıl önce yaşamıştı Hipokrates? Oh, yani. 2500-3000 arası değil mi? 2500-3000. Olur herhalde o kadar vardır. Ee, Bak Onun getirdiğim tıp etiği, tıp ilkelerine e, tamamen aykırı bir kanun çıkarttılar. Yani doktor zor durumda olan herkese e, yardımla yükümlü o evrensel etik ilkesi bu hipokrati. Yani tıbbın <gülüyor> doktoru doktor yapan özelliklerden biri bu. Onu kaldırdılar. Bu gezin intikamını almak için oradaki yardım eden insanlara tıp personeline doktorlara İsa'dan önce 460'da doğmuş diye işte, Hipokrates. Hipokrat, evet. Yani hiç fena bir tahminde bulunmamışım 2500 derken. Evet, kendisine de bir günaydın diyelim burada. Günaydın diyelim ama o şimdi mezarında dönüyor varsa kemikleri sarsılmış mı Özdiet bu? Evet. Kan tarafından. Adına gönüllü Revirler denen bu mekanlar diyor böyle hani iğrenç bazı maddeleri e, burnunu bir yanda tutarak böyle e, iki parmayla baş parmak ve işaret parmağıyla tutarak atarsın ya çöpe onun onun gibi bahsediyor. adına gönüllü revirler denen mekanlar Şu söz konusu elemlerde yaralanan şahıslara tedavi hizmeti verildiği ne hem de tıp fakültesi öğrencilerinin Hatta sağlık personeli olmayanların dahi yaralılara sağlık personeli olmayanlar ve tıp fakültü öğrencileri yaralılara yardım etmişler? Evet. Daha neler? Böyle bir şey olabilir mi? Yaralı insanlara yardım edilmiş. Büyük bir suç. Gözlerini çıkarttıkları binlerce kişinin <gülüyor> gerek gaz şeylerinden Bombalarının Gözlerini ve çeşitli organlarını Kaybeden ve astım Gibi solunum yetmez diye Bir sürü şey olan insanlara yardım etmişler Evet Ve bu sağlık birimleri için Bakanlığımızdan herhangi bir izin alınmamış Bu birimlerde Görev yaptığı ileri sürülen hekimlerin Ve tedavisi yapıldığı iddia eden Şahısların var tedavi bilgileri Bakanlığımıza bildirilmem Vay canına. Yani bu hakikaten olacak iş değil. Evet. Yani, orada halbuki oracıkta da polisten gazı yedin gözün gazı değil mesela şey ne deniyor o, Kapsül gaz kapsüle. Kapsül kafasını yedin, çatlatıyor. Çatlat, evet. Sen hemen orada notunu tutuyorsun. Polise gidiyorsunuz kafamı çatlattınız beyefendi diyorsunuz. Bir de bakanlığa yazılı olarak bildiriyorsun. Kafanız çatlak bir şekilde değil mi? Evet. Yani işte yapmamışlar. Büyük bir sorumsuzluk <gülüyor> değil mi? Yalnız Ama... sorumsuzluk olsa iyi çok hazırlıksız bir biçimde bu insana hata sadece eylemcilerde kafatası çatlayan eylemcilerde gözü değil gözü çıkmış mesela gidip hemen RBPK'na bildirmesi lazım. Beyin kanaması geçirenleri de bu işin içine katmalı ve aynı zamanda akciğer enfeksiyonu geçiren insanları da e, bu listeye katmak lazım. Ama sadece suçlular bunlar değil. Aynı zamanda suçlu olarak ya da daha doğrusu sorumsuzluk olarak görebileceğimiz bir noktayı da Human Rights Watch insan hakları izleme örgütü olarak da görebiliriz. Çünkü insan hakları izleme örgütü 26 Temmuz 2013'te e, İçişleri Bakanı Gülere ee, bir mesaj yazmışlar 17 Temmuz günü İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Taksim Gezi Parkı protestoları esnasında göz yaşartıcı gazı e, gaz kapsüllerinden kaynaklanan yaralanmalarla ilgili bir araştırma sonucu vardı. Bunu yayınlamışlar ve 10 e, ayrı vakayı detaylı olarak inceleyip belgelemişler. Ancak Türk Tabipler Birliği'nin açıklamaları daha sonra benzer vakaların da bulunduğu ve biber gazının aşırı ve sistematik kullanılmasının bir davranış modeli oluşturduğunu açıkça ortaya koymuşlar bu raporunda insan hakları izleme örgütü. Yani araştırmalar e, ve başka kuruluşların yürüttüğü incelemeler polisin kapsülleri göstericileri yakın mesafeden ve doğrudan hedef alarak ateşlediğini göstermektedir. Sağlık Bakanı bunu. Bir saniye. Ayrıca kapalı ortamlarda da kullanılmış olduğundan bahsediliyor. İnsan hakları izleme örgütü bu mektubu İçişleri Bakanı e, Muammer Güler'e göndermiş. Aynı zamanda kopyalarını da Oğluda Beşir Atalay. Göndermiş. Hayır oldu değil. Oldu yok o zamanlar. Yani var da biz bilmiyoruz. Yani ilgilenmiyoruz. Beşir Atalay, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a, kamu baş Nihat Ömeroğlu'na ve e, insan, Türkiye İnsan Hakları Kurulu Başkanı Hikmet Tülen'e göndermişler. Ama Sağlık Bakanı göndermemişler. İşte gönderseydi biz bu haberi okumak zorunda kalmazdık. Böyle bir sorumsuzluk olabilir mi İnsan Hakları İzleme Örgütü'nü yaptı? İ İhmal etmiş. Evet. İhmal Bunun... mi artık yoksa bilinçli mi olarak yapılmış bilmiyorum. Bunun arkasında da farklı bir lobi çalışması da görebilmek mümkün olabilir. Biraz daha deşersek belki. Ama evet. böyle bir mektup var. Böyle bir kanıtlanmış durum var. Sadece Sağlık Bakanı'na gitmediği için bahsedilmiyor. Onlar da çok hazırlıksız bir biçimdeymişler. İşte Türkiye'deki bürokrasiye hazırlıklı bir şekilde yaklaşabileceğiniz zaman dilimi geziyle alakalı olmasa da uluslararası Af örgütünden de benzer bir rapor gelmişti yani evet, gaz olarak. Kullanımıyla alakalı olarak gene onlardan da benzer bir rapor gelmişti. Onlar Sağlık Bakanlığı'na gönderdiler mi, göndermediler mi bilmiyorum. Bu tip raporlar olursa sivil toplum örgütlerine seslenelim lütfen Sağlık Bakanlığı'na gönderin. Görmüyor kendisi. Görmüyor, haberi evet. olmuyor. Rica ediyoruz böyle raporlar olduğu zaman bir kopyada Sağlık Bakanlığı'na gönderin. Oluyor. Evet. Evet bitirebiliriz bitirmeden mahkemede bir dava şeyi de verelim haberi verelim. Mahkeme haberi Eskişehir'deki Gezi Parkı olaylarına karıştıkları öne sürülen 14 kişinin yargılanmasına devam edilmiş. Cihan Haber Ajansı'nın haberi bu. Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 173 kişinin davasıyla birleştirilmesini istemiş. Bunun üzerine de ağır ceza bir yazı yazıp ağır cezaya konunun birleştirilmesiyle ilgili görüş soruşturulmasına karar verilmiş. İki ayrı Gezi davası tek mahkemede birleşmesini istemişler. Adı Gezi Komplosu mu olacak bu davanın? Komploları. Tek bir komplo yok. Yani ortada büyük bir Ama komplo bir, var. Birleştiriliyor Ama... işte. Yani birleştirildiği zaman bilmiyorum daha değişik bir isim arıyorum artık ben. Evet, bu da böyle. Evet, biraz erken çıkalım. Bir de müzik dinleyelim. Müziğe de yer kalsın. Ee, Drengezi Parkı adlı parçayı dinleyelim. dastan, Groundation adlı parça. Aynı zamanda Drengezi Parkı da olarak biliyoruz. Onunla beraber veda edelim bugünkü programımıza. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. şeydikisi çömenmişler birlikte barıştan sevgiden konuşurken çetice büyük olamı bir den bire gökyüzüne kalkalım zaman yürüne zamanı kalkalım işe koyulalım diran diran diran diran cam